Ee, Nükleersiz.org adlı yeni bir e, site açıldı e, ondan bahsedeceğiz e, eğer şu anda bilgisayarları başında olanlar varsa bence tavsiye ederim hemen www.nükleersiz.org'a bir girip baksınlar hem de e, bu Nükleersiz.org'un proje koordinatörlerinden Korol Diker. stüdyo konuğumuz merhaba. Merhaba. Korol, hoş geldin. Hoş bulduk. E, Korol uzun zamandır nükleer hareketin, nükleer karşıtı hareketin içinde ve e, şimdi e, geçen haftalarda açılan Nükleersiz Orgun Proje Koordinatörlüğü'nü yapıyor. Korol biraz projenin e, yani neden ihtiyaç duyulduğunu tabii ki biliyoruz ama hı hı hı. E, nasıl başladı, e, ne amaçlandı, e, nasıl yani, doğdu? Biraz aslında anlatabilir çıkış hikayemiz biraz komik. <gülüyor> Öyle mi? Evet e, sanırım geçen seneydi ya da bir buçuk iki yıl önceydi. AKP'li bir milletvekili şöyle bir açıklama yaptı. Google'a yazdım, sordum, e, nükleer enerji nedir diye. E, çok faydalı bir şeymiş dedi nükleer enerji. <gülüyor> Biz tabi Google mi hali... demiş bunu? Evet Google <gülüyor> demiş. Biz haliyle önce çok güldük, e, çok hmm. e, eğlendik bu açıklamayla ama sonradan e, hakikaten insan düşündüğü zaman, özellikle de e, Türkçe olarak nükleer enerji yazdığınız zaman Google'a hakikaten de ya e, nükleer yalnız siteleri buluyorsunuz Ya da e, devlet kurumlarının Tayyip gibi, Enerji Bakanlığı gibi devlet kurumlarının web siteleriyle karşılaşıyorsunuz. Hı -hı. Ve e, yani çok köklü bir nükleer karşıtı hareketimiz var ama nükleer karşıtı hareketin dışında nükleer enerjiye hayır diyen de çok daha fazla insan var. Hı -hı. Biz bu insanlar için... Ee, ...bir şekilde bilgilere, haberlere ulaşabilecekleri bir e, online bilgi platformu oluşturmak istedik. Evet, gerçekten e, çok e, değerli toplu bir site girdiğinde yani aradığımı Bulabildiğim nadir sitelerden bir tanesi Çünkü benim en büyük şikayetlerimden biri Genelde sitelerde aradığımı Bulamamak oluyor hep search evet. nerede Oraya bakayım oradan bakayım oluyor Burada ama gerçekten değerli toplu işte neler var Dosya ve raporlar var değil mi evet. neler var İstersen ee, senden dinleyeyim Şöyle söyleyeyim tasarımla ilgili olarak da biz hani bir kampanya sitesi yapmak istemedik her şeyde Hı -hı. önce. Tamamen bilgiye dayalı, güncel bilgilere dayalı nükleer karşıtı bir web sitesi oluşturmak istedik. Ee, ama bunu yaparken de sıkıcı olmak istemedik. O yüzden Hı -hı. E, biraz daha e, oyuncaklı işte insanların belli bir konuyu ararken e, başka konulara geçebilecekleri işte Hı -hı. hani bu, bunu bir... E, ...aramadan çok bir deneyime dönüştürebilecekleri bir tasarıma hı hı. E, tasarımı amaçladık. Burada da bize Stadyo'dan Tolga Görgün yardımcı oldu, tasarımı yapan arkadaşımız. Hı hı. Ve böyle bir site ortaya çıktı. Sitede e, genel olarak e, konular var, nükleer enerjinin temel konuları. Yani e, kazalar, işte e, uranyum madenciliği, hı hı. E, radyasyonun sağlığa zararları... Ee, nükleer enerjinin ekonomik durumu gibi yani aslında şöyle özetleyebilirim ee, uranyumun madenden çıkışından e işte nükleer santralin ömrünü tamamlayıp sökümüne kadar olan bütün süreci biz başlıklar altında kapsamaya çalıştık. Onun dışında bir de dosyalar bölümü oluşturduk. Burada da e, tabii ki Sinop ve Akkuyu var. Çünkü hı hı. Türkiye için e, nükleer planlar var bu bölgelerde. Onun dışında bir de e, yakın tarihlerden, yakın e, dönemden e, Fukushima ve Çernobil felaketleri var. Onları da birer dosya olarak koymak istedik. E, benim en sevdiğim bölümse şu... Bir de bir geçmişten bölüm oluşturduk. Burada hani diyoruz ya nükleer karşıt hareketin 40 yıllık tarihi var. Burada aslında hani 80'lerde 90'larda elektronik ortama geçememiş olan bütün, e, ...makaleleri, işte el ilanlarını, broşürleri e, insanlar e, ulaşabilecekler. Bu bölümü de büyütmeyi düşünüyoruz. E, farklı kişilerin arşivlerine ulaştıkça. Belki buradan da biz dinleyenler ve nükleer karşıtı bir arşive sahip olanlar varsa... E, ...bizimle bağlantıya geçebilirler. Çok mutlu oluruz. Gerçekten çok güzel bir çalışma. Çünkü e, Türkiye'de özellikle... Türkçe kaynağı bilgi anlamında Ulaşmak çok evet. kolay değil evet. Ben tabi gazeteci olduğum için ayrıca Bu konuda çok daha doğrusu internet var tabi ki eskiden Telefonla bile zor bulurduk bilgiyi <gülüyor> Bundan 25 yıl önce Ama şimdi Google ama Google'da da her şey doğru değil. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu da ancak işte o sitenin ile ilgili e, bağlantılı evet. olabiliyor. E, bu sitede sonuçta bilimsel bir e, şey e, site ve hani bütün bilgiler e, hani oradan buradan toparlama değil. Hepsi gerçek evet, ve evet. e, güvenilir yani olan bir site. Yani mülkler karşıtayız evet. diyoruz. Evet. E, açıkça onu başta ortaya koyuyoruz ama... Hı -hı. E, sistemin içerisinde gerçek bilgilerden rakamlardan başka bir şey yok, yok zaten evet. rakamlarda kendilerini bir manada kanıtlıyorlar Evet bu çok önemli e, bir de ansiklopedi var değil <gülüyor> mi? Evet, evet evet ansiklopedi. <gülüyor> Ee, çalıştığımız bir bölüm üzerinde hala da yani şu anda girdiklerinde belki e, çok kapsamlı bir bölüm bulamayabilirler ama bunu bir wiki gibi düşünmek gerek. Hı hı. Ee, biz zamanımız oldu, olduğu sürece e, belli kelimeler ya da keywordler üzerinden alıyoruz. E, ...onların açıklamalarını o bölüme koymak istiyoruz. Evet. Ee, peki e, nükleersiz org sonuçta sizin de söylediğin gibi Türkiye'de bir nükleer karşıtı... ...yani nükleer konuşulmaya başladığından beri aslında bir nükleer karşıtı hareket var. İşte bir Hı -hı. 40 yıl Hı -hı. bunun da geçmişi değil evet, mi? Evet. E, dünyada da bir işte çok aslında e, şey değil, e, çok yeni... E, nükleer e, santraller. Fakat e, yarattıkları sorunlar o kadar büyük ki hani hareket aslında e, çok çabuk genişledi, yayıldı. <gülüyor> e, biraz e, geçenlerde yayınladığınız bir dünyadaki durumla ilgili bir rapor vardı. O raporun içeriğinden bahsedebilir misin? E, bahsedeyim çok kısaca. E, Schneider'in e, her sene hazırladığı bir rapor bu. E, nükleer enerji Durum raporu hı hı. diye geçiyor ve 2012 yılında nükleer endüstrisi ne durumda onu açıklıyor bu rapor. Uzunca bir rapor ama hı hı. bir yönetici özeti de var. Eğer girip de bakmak isterlerse oldukça ilgi çekici rakamlar var. Ve genel olarak tabii ki çok yakın dönemde yaşandığı için Fukushima felaketinden sonra nükleer endüstride nasıl gelişmeler yaşandı? Ve daha sonrasında hani nükleer enerjiden vazgeçen ya da işte uzatma santrallerin ömrünü uzatma planlarından vazgeçen ülkelerde neler oldu? Onlara bakıyor ve aslında bir kez daha hani bizim söylediğimizi ortaya koyuyor nükleer enerjinin bütün riskleriyle değerlendirdi. Hı hı. E, çok çok çok astronomik ölçülerde pahalı olduğunu gösteriyor. Ve nükleer santralleri kapattığımızda da çok da fazla bir şey olmuyor. Kaybetmiş gösteriyor. olmuyoruz evet, aslında. Aslında kazanmış kesinlikle. oluyoruz çok fazla evet, şey değil mi? Evet. Ee, bu, bu rapordan da yola çıkarsak biraz da sitede belirtilen e, çok çarpıcı bir takım rakamlar var. Onlardan söz edebilir misin Krol? Mesela işte Çernobil'in e, Türkiye'yi nasıl etkilediği, hala hı hı. insanların kafalarında çok net hı hı. değil. Ama burada çok çarpıcı rakamlar veriyorsunuz. Evet, evet. E, yani o konuda çok da fazla araştırma yapmak da mümkün olmuyor. Çünkü hı hı. devletin 80'lerden itibaren, kaza yaşandıktan itibaren çok ciddi bir blokajı var bilgiye yönelik olarak. Ama Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı bir HOPA araştırması var. Bu konuda da yapılmış en kapsamlı araştırma. Orada kanser oranlarının HOPA'da felaketten sonra çok ciddi oranlarda arttığı gözlemleniyor. Hı hı. Ee, yine e, hani Türkiye üzerinden değil belki ama e, mesela Fukushima'da e, çocuklardaki e, tiroid bezlerindeki nodül ya da kist oranları e, astronomik ölçülerde arttı. Yani %35-40'lara ulaştı ve e, zannedersem geçenlerde de ilk kanser vakası da yaşandı ki hı hı. E, çocuklarda bu tip kanserler ya da bu tip kistler görülmüyormuş. Hani ben konunun uzmanı değilim evet. ama uzmanların, evet, uzmanların, açıkladığı uzmanların açıkladığı kadarıyla çocuklarda görülmemesi gereken e, anomaliler bunlar. Bir de Almanya Fransa gibi hani gelişmiş ülkeler denilen Hı -hı. tırnak içerisinde gelişmişlik kavramı tabii göreceği ama Hı -hı. E, gelişmiş ülkelerdeki nükleer santrallerdeki kazalar mesela her üç günde bir Almanya'da kaza olduğundan söz ediyor e, Hı -hı. raporlar. Bu da bana mesela çok hani çok güvenli yok işte hiç bu teknoloji inanılmaz gelişmiş gibi gösteriliyor hep. Bu konuda evet, evet. neler yaşanıyor? E, Fransa'daki rakamda e, Almanya için dediğim doğru Fransa'da da. Ee, ...zannedersem yılda ortalama 900 olay yaşanıyor reaktörlerde. Bu inanılmaz bir evet. risk aslında. Yani. Ve e, biz bunların çoğunu duymuyoruz bile. Ve sonuçlarını da bilemiyoruz çünkü e, her şeyden önce e, nükleer enerjiye yönelik bir devlet koruması var özellikle de Fransa'da mesela. Hı hı. Yani bilgi e, bir şekilde sansürleniyor ve siz e, hiçbir şekilde size bir etkisi var mı ya da e, çevreye bir radyoaktif sızıntı gerçekleşmiş mi bunların hiçbirini bilemiyorsunuz. Evet ee, ne yazık ki aslında en büyük şeylerden bir tanesi de e, yani bilgiye ulaşabiliyoruz evet ama bir yandan da e, işte Türkiye'yi de biraz sonra bir müzik arası vereceğiz ondan sonra konuşacağız. Türkiye'de de bu planlar yapılıyor ama ve oldu bittiye getiriliyor biraz yani işte bu konuda evet, çok fazla evet. fikrimiz alınmıyor ne yazık ki e, toplum olarak. Şimdi istersen bir müzik arası verelim ondan sonra tekrar nükleersiz sohbetimize devam edelim. Ee, Django, Django'dan Default adlı parçayı dinleyeceğiz. In the end. Default. You missed the starting gun. For everything you've ever done, you took part in the race. Participate. Django Django'dan Default adlı parçayı dinledik. Ee, Nükleersiz.org e, sitesinin e, proje koordinatörü Korol Diker'le sohbetimize devam ediyoruz. Korol projede e, kimler var başka? E, yani danışmanları var projenin bilimsel evet, danışmanları evet. bildiğim. E, Ümit Şahin var. <gülüyor> e, nükleer karşıt Hareket'in uzunca süredir içinde olan kişilerden bir tanesi. Onun dışında bir danışma kurulumuz var. Orada hocalarımız bulunuyor. Angelika Klauzen var bu arada. Hı hı. Almanya'da nükleer silahlanma karşıtı hekimler derneğinin geçmişte başkanlığını yapmış olan hı hı. yine uzunca süredir nükleer karşıtı hareketin içinde olan Arif Kınar var. Elektrik mühendisi. E, Profesör Doktor e, Tanay Sıtkı Uyar var. Hı hı. E, Profesör Doktor Hayrettin Kılıç var. E, İnci Hoca var. Hı hı. Profesör Doktor İnci Gökmen Ottü'den e, ve de e, Doktor Umur Gürsoy. Var Aa, evet, Umur Gürsoy var. Hı hı. E, o da... E... Halk, Halk sağlığı, sağlığı uzmanı. uzmanı. O da evet. e, uzunca bir süredir Hı -hı. nükleer karşıtı hareketin içinde. i̇çinde. Ee, evet e, dünyadan biraz bahsettik. İstersen biraz Türkiye'deki durumdan bahsedelim. Ee, i̇lk Akkuyu'yla bir e, Akkuyu'da e, nükleer konusu e, Hı -hı. gündeme geldiğinde nükleerden haberimiz oldu. Çevremizde komşularımızda her ne kadar nükleer varsa da Hı -hı. çok fazla bilmiyorduk açıkçası. Ve akabinde hemen nükleer karşıtı hareket evet. doğdu. Ki akkuyu işte 35 yılı geçti. 74, evet. 76 da lisansını aldı. Evet. Epeyi ee, Hala işte iyi ki yapılamıyor. Evet. <gülüyor> hala evet. yapılacak evet. diyoruz ama umarım, umarız da yapılamaz. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir şekilde e, bu gelişmeler sonucunda nükleer karşıtı hareket ne yapıyor? <gülüyor> ee, Sinop'taki durum nedir? Ee, başka yerlerde yapılacağından söz ediliyor. Şu anda evet. akkuyu da durum ne? Evet. Ondan biraz bahsedebilir misin? Yani temel sorunlarla başlayayım istersen. Evet lütfen. Ee, bence temelde üç tane sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi son derece kapalı antidemokratik bir süreç yürütüyor hükümet. Yani sivil toplum kuruluşlarını dışarıda bırakıyor. Yerel halkı dışarıda bırakıyor. İşte bilim insanları var pek çok. Şu anda galiba o imza listesi 200'ü geçti. <gülüyor> ee, nükleer enerjiye karşı olan onları dışarıda bırakıyor ve... Kendi bildiğini okuyarak kafasına göre pek çok yasayı ya da Türkiye'nin aslında taraf olması gereken konvansiyonu da ihlal ederek işleri oluruna getirmeye çalışıyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri bu. Diğeri hep çokça tekrar ediyoruz ama bir kez daha tekrar hı hı. edeyim. Oradaki aktif bir fay hattı var ve bu... Lisans, oradaki yer lisansı, hı hı. nükleer santral lisansı yine e, santral planları kadar eski bir lisans ve günümüz teknolojisine kesinlikle uymuyor, e, uymuyor hı hı. maalesef. E, üçüncü olarak da... Bu santralin yapılması orada tehlikeli. Yani evet, sonuç olarak. evet, evet. <gülüyor> evet. E, üçüncü olarak da bence bir de işin politika boyutu var. E, burada da sadece nükleer enerji diyemeyeceğim aslında bütün... ...kirli enerjilere bir şekilde teşvikler dağıtılırken maalesef asıl ihtiyacımız olan kaynakların temiz enerjilerin önünü tıkanıyor. Üçüncü olarak da bunu sayabilirim. Mersin'le ilgili olarak zannedersem bir yıllık bir gecikme var. Hmm. O konuşuluyor ne kadar doğrudur bilmiyorum ama normal şartlarda hükümetin, pardon hükümetin dedim... E, Rosatom'un e, Türkiye'deki taşeron firmalarını açıklaması gerekiyor 2013'ün sonunda. Yani inşaatı yapacak olan firmanın mı taşeron firmalarını Evet, Evet, Hı -hı. E, normal planlarda yani Süperfin'in açıkladığı planlarda 2013 sonunda bu firmalar açıklanıyor. Ondan sonra da altyapı çalışmalarıyla e, bir şekilde devam edecek süreç e, diye öngörülüyor. Tabii burada e, Rosatom'un... E, bu da bizim avantajımız ama artık santral biterse dezavantajımız mı olur bilmiyorum ama e, şöyle bir durumu da var. E, çok ciddi e, yedek parça e, sıkıntısı yaşıyor. Özellikle hem üretimde hem de daha sonrasında pek çok santralde sorun çıktı bakımlarda. Ne biz, biz biz onunla im, anlaşma mı imzaladık yani hükümet on e, Evet evet. Buna yani rağmen. aslında e, hmm. sicili en kirli olan hani hadi Çernobil'i yine bir kenarda bırakalım. Hmm. O çünkü pek çok kulp takıyor. Ee, nükleer yanları işte Sovyet dönemiydi test şuydu buydu ama Ross atomun sonrasındaki e, karnesi de oldukça zayıf. Hmm. Ee, yani hem Çin'de Çin, Çin hükümeti e, Ross atomla bir daha çalışmayacağını açıklamıştı. Ee, işte zannedersem yanılmıyorsam Beyaz Rusya'da e, ve Rusya'da yani iki ülkede de reaktörlerde ee, nereden geldiği belli olmayan parçalar bulundu falan yani hmm. böyle çok e, sıcaklı temiz değil ciddi, evet hı hı. E, ve e, riskli e, uygulamalar yapabilen bir şirket hı hı. E, hani Rosatom bu anlaşma dahilinde bu santrali bitirebilir mi onu da çok e, bilemiyorum ama e, tabii ki umarım yaptırmayacağız umuyoruz evet, <gülüyor> evet <gülüyor> umuyoruz evet, o, um o santral Aha. açılmaz. Hı hı. Ee, e, peki Sinop'ta da bir hareket var ama yani orada böyle bir e, bir de bu, bu süreçler o kadar enteresan ki yani bir karşı çıkışlar oluyor dediğin gibi duymazdan geliniyor ve işte yol devam ediyor ama bir yandan da yapılamıyor aslında o karşı çıkışlar bir işe yarıyor aslında. Evet, Değil evet kesinlikle yani hem karşı çıkışlar e, şirketler için ve de finansörler için çok ciddi. E, ekonomik riskler olarak algılanıyor hem de e, e, eğer ki e, siz bölge olarak, e, yerel halk olarak e, bu santrali yaptırmamaya kararlıysanız e, sonuçta onun önüne geçebilecek kimse olduğunu sanmıyorum yani Hı -hı. ondan daha güçlü bir şey yok aslında evet. e, Sinop'ta görüşmeler bir şekilde devam ettiği söyleniyor bir Güney Koreliler deniyor, Hı -hı. bir Japonlar deniyor ama tabii aslında daha ...enteresan, İğneada'dan bahsediliyor evet. şimdi. Evet. Ee, Konya'dan bahsediliyor. Onu ilk kez duyuyorum. Evet, evet, Konya'dan Hı. bahsediliyor. Bir iki bölge daha var. Ee, ve yani e, hükümet böyle çok motive bir şekilde, agresif bir şekilde... Galiba sıcak tutmayı... Evet Eve biraz, tutmaya biraz da onunla da alakası var. Hı hı. E, bu nükleer enerji yatırımlarını ya da politikasını devam ettirmeye çalışıyor hükümet. Evet aslında e, nükleer santraller... Re ...ihtiyacımız var mı sorusu da tabii ki günce... ...hep ihtiyaç üzerinden gidiliyor ya... ...işte enerji açığımız var falan evet. filan... E, ...normalde işte... E, ...geçtiğimiz yıllarda... ...Greenpeace'in yayınladığı bir enerji verim, verimliliği... Enerji devrimi, ...enerji devrimi... ...raporu senaryosu, vardı. senaryosu evet. vardı... ...orada mesela hiç ihtiyaç olmadığı ortaya çıktı... Hı -hı. ...orada Hı -hı. yapılan hesaplamalarda ki... ...son derece gerçek e, hesaplamalardı onlar... E, sen de biraz önce söyledin hani bu nükleer santraller olmasa çok da fazla bir şey kaybetmiyoruz Tabii, Türkiye için de geçerli. Yani daha değil mi? iyi örnekleri de var hı hı. Türkiye için kesinlikle geçerli. Hı hı. Yani e, Türkiye'de zaten hani e, çok fazla çok ciddi bir yatırım yapılıyor ama e, baktığınız zaman enerjinin yüzde beşlik altılık kısmını karşılayacak bu santraller. Daha Ne için? Değil. Sadece bir de 30 yıl değil mi bunların süresi? Tabii yani en 30 fazla. yıl 40 yıl <gülüyor> belki. <gülüyor> ee, bir de yani şöyle bir sonucu da var. Ee, biz daha fazla petrol alıyor olacağız. Büyük <gülüyor> ihtimalle daha pahalıya doğal gaz alıyor olacağız. Ee, hala daha kömür kullanıyor olacağız çok yoğun şekilde ve ee, ne olacak bir de böyle çok riskli bir e, santral bizim e, başımıza kalacak. Evet. Peki Korol, istersen e, işte programımızın sonuna doğru biz ne yapabiliriz sorusunu her zaman Hı -hı. olduğu gibi. E, biz ancak sesimizi çıkartırsak katılırsak bir şeyleri değiştirebilir dönüştürebiliriz biz ne yapabiliriz? Evet ee, yani hani artık harekete geçmek Hı -hı. gerekiyor çünkü nükleer karşıt harekette maalesef ya santrallerin planlandığı bölgelerde evet. daha hareketleniyor ya İstanbul, İzmir, Ankara'da hareketleniyor yani bu 4-5 şehir dışında çok fazla bir hareket yok hani şunu da biliyoruz eskiden birazcık böyle haybeye konuşuyormuş gibi oluyorduk ama artık biliyoruz iki araştırma yapıldı bundan iki sene önce ve Türkiye'nin üçte ikisi zaten nükleer enerjiye hayır diyor evet. yani bu insanların da artık ...bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Belki bizlerin sosyal medyayı, normal medyayı ya da bütün iletişim kanallarını daha iyi kullanmamız gerekiyor. Ama insanların da artık bazı alışkanlıklarından vazgeçip herhalde sesini çıkarıp sokağa da çıkmaları gerekiyor. Peki bu konuda biraz önce bir imza kampanyasından bahsettin. Hani bireysel olarak şu anda insanların yapabileceği ya da katılabileceği bir şey var mı hareket? Ee, yani pek çok örgüt var hı hı. Ee, ben çok fazla takip edemedim son dönemde neler hı hı. yapılıyor ama e, pek çok etkinlik de var e, işte online e, kampanyalarda var onlara katılabilirler hı hı. ama e, iş son de bence yine sokağa bakıyor. Öyle mi? Evet. Peki. <gülüyor> e, Korol çok teşekkürler. İstersen tekrar e, adresi e, nükleer enerji ve nükleer karşıtı hareket e, dünyada ve Türkiye'de durum konusunda nükleersiz.org evet. adresini tekrar verelim. Bilgi alabilecekleri e, insanların e, çok güzel bir kaynak e, nükleersiz nokta e, Çok teşekkürler katıldığın için, ben teşekkür bilgilendirdiğin için sağlınsın. Teşekkürler. E, her zaman olduğu gibi programımızı Bugün Bakırköy'de, cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde, pazar günleri de Kartal'da açılan %100 ekolojik pazarlara sağlıklı beslenmek ve doğaya katkı yapmak, sağlıklı nesiller için doğal döngüleri desteklemek için sağlıklı alışverişe davet ediyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın derken teknik masadaki arkadaşım Volkan'a da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Eee evet hepiniz sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41